Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 8 Ekim 2020 95.0 Bakalım bu 95.0 açık radyo frekansına nasıl alışacağız? Bugün hukuk güvenliğinde yine Aynur Hanım'ın ve benim konuğum İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Sayın ve sevgili meslektaşımız Tuğçe Duygu Köksal. Ee, geçen hafta konuşamadık aslında. Hem Türkiye'nin hukuku, hem Türkiye'nin yargısı, hem Türkiye'nin ulusal üstü veya uluslararası yargısı açısından çok önemli. Aynı zamanda da Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve Avrupa ile ilişkileri açısından çok önemli bir karar sürecindeyiz. Neyle? Kavala davasıyla çünkü Kavala davasıyla ilgili e, ilk baştaki tutuklamaları, soruşturmaları, e, bunlardan e, işte 309. maddeyle ilgili savcının kendiliğinden serbest bırakma kararını, arkasından 312. maddeyle ilgili Gezi davasında berat kararı ve tahliyeyi, hemen arkasından neye dayandığı belli olmayan, Yeni bir gözaltı ve ifadesi alınmadan tutuklanma kararını kavalının ve arkasından bununla ilgili işte yeni bir anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapıldı. Çünkü önceki soruşturmalar ve gezi davasındaki soruşturma ve tutuklukla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı ki hem 5. maddeye hem de 18. maddeye dayanan bir ihtilal kararıydı. Bundan sonra yeni tutuklama nedeniyle e, avukatları e, Köksal Bayraktar Hoca ve İlkan Koyuncu Meslektaşımız e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruya gittiler. Tam bununla ilgili inceleme yapılacak iken geçen hafta birdenbire e, Anayasa Mahkemesi e, bu kararı inceleme gündemini erteledi. Çünkü e, aynı gün e, son tutuklandığı veya son soruşturma olarak görünen dosya konusunda iddianami düzenlenip mahkemeye verildiği söylenildi. Bugün itibariyle yani 8 Ekim itibariyle bu iddianaminin içeriği ya da bu iddianaminin kabul edilip edilmediği henüz belli değil ve e, anayasa mahkemesinin Niçin bu iddianamenin akibeti yani dava olarak kabul edilip edilmeyeceği belli değilken e, ve esasen Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bu bireysel başvurunun bu dosyaya ilişkin tutuklamanın verildiği tarihteki koşulları incelemek durumunda olduğunu, bu nedenle bu ertelemenin doğru olmadığını iddianameyle yeni kanıtlar gelse bile bunun Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruyu etkilemeyeceğini söylemiştik. Ama sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin nihai kararı, kesinleşen kararı çerçevesinde siyasi bakımdan, hukuki bakımdan, sözleşme bakımdan neler olacağını da biz konuşmuştuk ama bu, bugün aslında bununla ilgili asıl söz sahibi olan e, avukat duygu tuçe tuçe duygu Köksal meslektaşımızdan e, düşüncelerini e, ve değerlendirmelerini dinleyelim çünkü Türkiye'nin hukuki olduğu kadar siyasi ekonomik Avrupa ile olan ilişkileri, dünya ile olan ilişkileri açısından da önemli bir noktadayız. Merhabalar, çok teşekkür Gerçekten. ediyorum davetiniz için Aynur Hanım, Vahri Bey çok teşekkürler tekrar. Yine bir insan haklarıyla alakalı gündemi meşgul eden konuyla beraberiz. Sizlerle tartışmak bu anlamda çok güzel oluyor bu konuları konuşmak. Zaten ismi de hukuk güvenliği programı. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Aynur Hanım kaç cümle belki söylemek ister mi bilmiyorum yoksa ben başlayayım mı? Ee, Bence başlayınız edersiniz? şöyle. Geçen hafta davanın avukatı İlkan Koyuncu'yu konuk evet. ettiğimizde e, ihlal kararının içeriğini özet olarak çok kısaca e, söyledi. Ve e, 18. Hı hı. maddenin ihlaliyle ilgili derhal tahliye et. E, görüşünü evet. tavsiyesini derhal tutukla diye anladılar ve müvekilimizi yeniden tutukladılar dedi ve 2 Mayıs 2020'de kesinleşmeyle beraber biz 4 Mayıs 2020'de Anayasa Mahkemesi'ne e, yüksek mahkeme hı. kararlarının uyulmaması ve kanuni olmayan hı hı hı. tutuklamadan dolayı e, bireysel başvuruda bulunduk dedi ve e, e, iddianame yazılmasının Anayasa Mahkemesi'ni e, niye etkilediğini anlayamadığını hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin aslında geçen hafta gündemine aldığı gibi incelemeye devam etmesi gerektiğini hı hı, söyledi. Hı. E, şimdi biz sizden hem süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Kavala kararının e, 10 Aralık 2019'da verilmesinden sonra isterseniz içeriğinden de söz edebilirsiniz. Neler oldu? İhlalin giderilmesi sürecinde neler oldu? Bugün hangi noktadayız? Evet, ee, şimdi tabii e, dosyanın avukatı, meslektaşım e, ayrıntılı şekilde ile ilgili bilgi vermiş ama e, biz tamamen insan hakları boyutuyla ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile şu an için zaten daha önemli bir aşama olan bundan kesin kararın, ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını icra eden, icrasını denetleyen e, ve bu anlamda devlete e, bir takım önerilerde ve tavsiyelerde bulunan e, bakanlar komitesi aşamasında olduğumuz için e, biraz bu aşamadan da ben bahsedeceğim. Bu kapsamda bir değerlendirme yapmayı planlıyorum. Şimdi e, 10 Aralık e, İnsan Hakları gününde verilen e, Kavala kararı e, çok... Farklı açılardan aslında Türkiye'yi bütün insan hakları uygulaması anlamında etkileyebilecek bir karardı. E, ne anlamda önemli bir karardı? Bir elbette ki tutuklama yani tutuklamanın hukuki, kanuni olmaması ile alakalı olarak ve aynı zamanda bu tutuklamanın siyasi yani e, tutuklanma için gerekli sebeplerin, kanuni sebeplerin dışında başkaca bir sayıkla gerçekleştirilmiş olması anlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi bağlantılı bir ihlal kararıydı. E, bunun yanında e, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi önünde sürecin beklemesiyle alakalı da e, bir e, problem söz konusuydu o dava açısından. Şimdi bu dava büyük daireye gönderilme talebiyle e, büyük daire paneline iletildi hükümet tarafından. E, aynı zamanda biliyorsunuz ee, büyük daire talebi e, yapılan davalar otomatik olarak Büyük Daire'ye gitmez. E, burada işte içtihada yön verecek, içtihatta bir farklılık yaratacak ya da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin diğer daireleri arasında aynı konuya ilişkin farklı bir sonuç çıktıysa e, şüpheli noktalarda elbette ki Büyük Daire incelemesinin kabul edildiği davalar olabiliyor. Yani Türkiye'nin en son Büyük Daire davası Selahattin Demirtaş davasıydı. Ondan sonra da şu an için bir Büyük Daire davası yok. Ve Büyük Daire paneli bu davanın Kavala davasının büyük daireye gitmesini e, reddetti. Bu talebi reddetti ve karar Mayıs'ta kesinleşti. Şimdi Mayıs'ta kesinleşmesinden itibaren e, ne aşamadayız? E, bu karar kesinleşmeden evvel biliyoruz ki Şubat ayında Gezi yargılamasında, Gezi davası yargılamasında Kavala beraat etti. E, beraat ettikten sonra tahliyesine karar verildi. Bunu zaten meslektaşım süreci çok net bir şekilde aktarmıştır. Fakat aynı e, gün gece e, Kavala tekrar daha cezaevinden çıkmadan e, diğer soruşturma kapsamında yani daha önce aslında savcının resen bir tahliye verilme kararı vermiş olduğu ki bu çok nadir görülen bir olaydır biliyorsunuz. Kanunumuzda bu yetki var savcıların. Bunu aslında daha sıklıkla kullanmasını biz bekleriz. Bu yetki olduğu için, kanundan kaynaklandığı için savcı e, kendisi dosyayı değerlendirip e, salı verilmesine karar verebilir. Hiç tahliye talebine ve suç ceza hakimliğinin incelemesine gerek olmaksızın soruşturma aşamasında. Ve bu yetki aslında kullanılmıştı kanuni yetki. Fakat e, böyle bir değerlendirme yapılmasına rağmen aynı gün e, tekrar Tutuklanmasına karar, ya yani gözaltına Göz, alındı gözaltı, ve tutuklanmasına gözaltı. karar, gözaltı daha sonra tutuklandı. E, şimdi tutuklanmasına sebebiyet veren soruşturma e, artık Gezi davasından farklı, işte e, FETÖ-PYD ile alakalı bir soruşturma olarak gösterildi, ikinci bir soruşturma. E, fakat daha önce... Salın verildiği bir soruşturmaydı bu. Deliller aynıydı. Herhangi bir farklı delil eklenmesi ya da değişiklik söz konusu değildi dosya kapsamına bakıldığında avukatların deklarasyonu çerçevesinde bunu söylüyoruz elbette biz dosyaya hakim değiliz ama hem basına yansıyan hem de bilinen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önündeki Aralık 2019 tarihli ihlal kararında zaten şikayetin dile getirilmiş olduğu bir soruşturmaydı. Bakınız burası önemli zaten. Yani geçen hafta da konuşmuşsunuzdur e, bunu e, burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararında e, okuduğunuzda göreceksiniz Türkçesi de var yani İngilizce Fransızca bilmeye de gerek yok bu kararı okumak için o kararda zaten dile getirilen şikayetlerde ve ihlal kararında hem Gezi davası açısından bir değerlendirme var hem de az önce Bahri Bey söylemiş olduğu Türk Ceza Kağı'nın 309 maddesi çerçevesinde değerlendirmenin yapıldığı şu an tutuklu olduğu soruşturma açısından bir değerlendirme var. Ve iki soruşturma ve e, Gezi davası açısından elbette ki yaptığı değerlendirmede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söyledi. İki soruşturma açısından da yani temelinde soruşturma ilk tutuklama kararından bahsettiğimiz için Gezi davasının soruşturması ve bu soruşturma kapsamında Kavala'nın tutuklanmasının kanun aykırı olduğunu söyledi. Deliller kapsamında yaptığı değerlendirmede. Yani kuvvetli suç şüphesini gösteren bir olgu yoktur bu iki soruşturmasında sunulan delillerde de dedi. Şimdi ee, fakat ne oldu? Bir nitelik değiştirmesi söz konusu oldu. E, gözaltı ve tutuklama kararı Şubat'taki gözaltı ve akabindeki tutuklama kararı çerçevesinde. Yani TCK 309 değil Aynı soruşturma Aynı delillerle Nitelik değiştirildi Ve tekrar tutuklanmasına karar verildi Şimdi önce şunu tartışmak lazım e, Aynı soruşturmada Aynı deliller çerçevesinde Biz bir kişiyi önce Bir suçlamadan tahliye edip Her şey aynı iken Sadece bir nitelik değiştirmesi yapıp Tutuklayabiliyor muyuz? Ya böyle bir şey var mı? E, ve 309'dan Aslında salı verilmişken daha e, nitelik değiştirilerek belki 309'dan daha az ağır nitelikte e, te, e, bir nitelik teşkil edebilecek bir suçtan aynı delillerle ikinci kez tutuklayabiliyor muyuz? Yani bu şekilde bir e, usul ben bulunduğunu düşünmüyorum ceza muhakemesi çerçevesinden. Sizler de belki bu konuda e, görüş bildireceksinizdir birazdan. Ama ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu soruşturma kapsamında bu kişinin herhangi bir şekilde suç isnadında altında bulunmasını gerektirecek bir kuvvetli suç şüphesi yoktur dedikten sonra sadece bir suç niteliği değiştirmekle bir kişiyi tekrar tutuklayabilir misiniz noktasında ben ciddi bir hukuki problem olduğunu düşünüyorum. Ve bu çerçevede de zaten ikinci bir bireysel başvuru yapmışlar meslektaşlarımız. Ben bireysel başvuruyu görmediğim için hani içeriğine ilişkin bir şey söyleyemeyeceğim ama tahminim ve meslektaşımızın söylediklerinden de tahminim. Ahim kararının uygulanmaması, biz bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde İlgar Mamadoğu davasında görmüştük. İlgar Mamadoğu'nun aynı nitelikteki kanuna aykırı tutukluluk ve 18. madde bağlantılı yani tutuklamayı gerektirecek sebeplerin dışında başkaca bir sayıkla kişinin tutuklanması, orada da bir hak savuncusu söz konusuydu, nedeniyle verilen ihlal kararı yaklaşık 4 yıla yakın süre uygulanmamıştı. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin icra organı yine şu anda Kavala davasının derdest olduğu yer e, bakanlar komitesi önünde bu dava e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ahim kararının uygulanmaması gerekçesiyle yeniden bir ihlal kararı e, verilmesi talebiyle yani bu şikayetle gitmiş ve ihlal kararı verilmişti ahim kararının. Uygulanmaması sebebiyle 6. madde kapsamında yani adil yargılanma hakkı kapsamında. Ee, benim anladığım şimdi Kavala davasında hem Şubat ayındaki bu ikinci tutukluluk çerçevesinde bir başvuru var hem de e, bu soruşturmayı ahim kararı kapsadığı için rahim kararının da bu tutuklamayla uygulanmıyor olması dolayısıyla bir de adil yargılanma çerçevesinde bir kararın icra, edi, icra edilmemesi çerçevesinde bir başvuru var. Benim anladığım bu. E, Anayasa Mahkemesi ne yaptı? Aslında yapması gerekeni yaptı. E, i̇vedilikle diyebiliriz. Yani e, başvuru yapılan tarih şimdi hatırlamıyorum. Büyük ihtimal Mayıs civarıdır diye tahmin ediyorum Mayısmış. ama. 4 4 Mayıs heh, 4 Mayıs'ta. Hı -hı. Ee, ve işte geçtiğimiz hafta aslında Eylül'ün sonunda bunu gündeme aldı. Ee, ama gündeme aldı fakat aslında olgunlaşmış, tekamül etmiş bir dosyada e, dışarıdan gelen bir bilgi, bu bilgi iddianami düzenlendiği bilgisi üzerine e, Asgıya alındı şu an, yani ertelendi incelemesi. Şimdi bu benim ilk defa karşılaştığım bir mesele. E, Anayasa Mahkemesi önünde böyle bir durum nasıl söz konusu olabiliyor? Yani e, bir iddianamenin düzenlenmiş olması sadece olgunlaşmış ve tekahun etmiş bir başvuruyu, gündeme alınmış bir başvuruyu nasıl etkileyebiliyor? Bunun üzerine biraz kafa yordum, yani hukuken düşündüm. Ee, ne olabilir buradaki gerekçe bana göre bir hukukçu olarak dedim. Ee, i̇ki gerekçe olabilir. Şimdi iddianamenin düzenlenmiş olması benim için yeterli değil. Kaldı ki şu an biz aslında iddianame düzenlenmiş, iddianamenin kabulüne gitmiş henüz o aşamadayız. Yani bir evet. dava açılmış değil. Yanlış mı biliyorum lütfen doğru doğru Aynı, da, e, aynen. takip yani, edememiş Önümüzdeki olabilir. önümüzdeki hafta çarşambaya kadar mahkemenin süresi var. 15 günlük süresi iade var mı? Evet. İade eder mi, etmez mi bilmiyoruz. Yani bu anlamda aslında bir sadece bir iddianame düzenlenmesi. Bu incelemeyi nasıl e, şeye uğratabilir, duraksamaya uğratabilir? Ben işim burasındayım biraz okurken. Ama şunu da düşündüm. Yani tamamen okurken kendi kendime düşündüğüm bir mesele A, diyelim ki anayasa mahkemesi ihtimal, ihtimal bu ya yüzde elli yüzde elli bir ihlal kararı verdi diyelim ki şimdi ihlal kararı verdiği zaman ne olacaktı geçen hafta e, ihlalin giderilmesine yönelik olarak tahliye et diyecekti şimdi bu durumda e, dava açıldığında e, mahkeme tahliye etmeyebilir yani yargılama süresince Burada aslında davanın açılması e, ve burada yapılacak iddianamenin değerlendirmesinden sonra davanın, iddianamenin değerlendirilmesi ne olacak? Vedme edilecek, kabul mü edilecek, dava açılacak mı, açılmayacak mı? Şimdi bu durumda aslında e, tensiple tahliye ihtimali de var. Yani mahkeme <gülüyor> tensiple de tahliye edebilir. E, i̇lk duruşmada da tahliye edebilir. Biliyoruz ki delillerin toplandığını göz önüne alır. Ve e, tahliye eder. Zaten olması gereken de aslında tüm ceza muhakemesi hukuku bakımından her değerlendirme açısından budur. CMK üst kapsamında. Deliller eğer toplandıysa, e, dosya tekamül ettiyse, kişinin kaçma şüphesi yoksa, alternatif tedbirler uygulanabiliyorsa e, tabii ki bizim beklediğimiz ya tensiple tahliye ya ilk duruşmada tahliye. E, o yüzden şimdi böyle bir ihtimal var. Anayasa Mahkemesi bunu göz önüne almış olabilir. Ama bu şeyi engellemiyordu aslında dediğim gibi yüzde elli ihtimal açısından konuşuyorum ihlal ihtimalinde e, tahliye et dediğinde e, zaten eğer tahliye etmesi e, tesisle ya da ilk duruşmayla söz konusu olabiliyorsa zaten tahliye edecekti ilk derece mahkemesi. Ve evet, ihlal giderilmiş olacaktı aslında. Ee, yani neyi düşündüğünü anayasa mahkemesini tabii ki biz bilebilecek durumda değiliz. Ama bu ihtimalleri de göz önüne almış olabilir. Yani kişi zaten bakalım bir ilk derece mahkemesi tesitle ilk duruşmada tahliye edecek mi? Hani bu, bu süreci de bir değerlendirecek olabilir. Dikkati alacak olabilir. Ee, ama şunu biliyoruz ki hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem anayasa mahkemesinde dosya son aşaması ya yani gündeme alınmış olsa da Dahi, karar günü bile bir şey e, yeni bir bir gelişme olsa dahi mahkeme bunu kararına yansıtabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Lütfen beni düzeltin ama e, Mehmet Altan ve Şahin Alpay davalarında olmuştu diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Orada da bir icra edilmeme meselesi olmuştu ve 11 Ocak aslında, 2000, değil evet, mi? 11 Ocak 2018'de evet. dediler ki önce resmi gazetede yayınlanmadı. Gerekçesini evet. görmüyoruz. O gece yayınlanmıştı biliyorsunuz internet sayfasında. Evet. Ondan sonra da resmi gazete beklenmişti. Paldır Küldür resmi gazete de yayınlanmıştı. Buna rağmen tutmuşlardı. Ee, biz yeniden başvurmuştuk itirazda. Evet. Bizimki e, İnsan Hakları Mahkemesi kararı geliyor diye bir ay içinde karara Yani Biz Şubat'ta başvurduk. Mart Hı -hı. ayında on, e, hemen e, 15 Mart'ta ihlal kararı vermişti Anayasa Mahkemesi. Ben burada da açıkçası aynısını bekliyordum. Ee, sözleşmenin 46. maddesine çok açık olarak bir e, aykırılık var. Devlet tahayyüt ediyor kesinleşmiş e, insan Hakları Mahkemesi kararlarının gereğini yapmasını. E, belki Anayasa Mahkemesi bunu İlk Mahkemesi'nin yapması için e, bir şans tanımı olarak e, uygulamasında böyle bir e, değişikliğe gitti ya da böyle bir durum yarattı diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilemiyorum. Yani evet. Ben de geliyor ilk derece mahkemesi versin yine de. Mi de benim aklıma başka şey geliyor. Benim aklıma başka şey geliyor Duygu Hanım. Hani dediniz ki hukukçu olarak düşündüm. Niçin erteledi bunu? diye düşündüm ve yani tam bir şey bulamadım. İşte acaba bu mu olabilir? Bu mu olabilir? diye. Evet. Benim, ben, ben durumu tespit ettim. Şimdi Anayasa evet. Mahkemesi dedi ki yani Şimdi biz burada bir ihlal kararı versek Süleyman Soylu'yu Gene İçişleri Bakanı kızdıracağız en iyisi biz bekleyelim de ilk Yemek mahkeme olsun. ne yapacak ona göre hareket edelim diye dedi öyle düşünüyorum yani ben ee, şimdi... bir, bir de bir de dediniz ki ceza muhakemesinde böyle bir şey var mı dediniz? İsterseniz o konudaki Hı -hı. düşüncemi söyleyeyim Lütfen. Şimdi Lütfen. şimdi iki soruşturma vardı ve bu soruşturmalardan biri 309 Hani. Kavalan'ın nasıl olacaksa bu solcu adam e, e, yani FETÖ paralel devlet yapılanması örgütü üyesi olmaktan veyahut da işte diyelim ki e, o örgüt üyesi olarak 15 Temmuz'a katılmaktan dolayı e, olası bir suçlama konusunda tutuklama ama savcılık baktı bu konuda e, tutuklanmayı sürdürmeye gerektirecek bir şey olmadığı aslında hatta ee, bu konuda kendiliğinden bunu kaldırması belki de dava açmaya gerektirecek dosyada yeterli delil olmadığı gerekçesine dayanmalıdır. Şimdi eğer o dosyada yani 312 ile ilgili geziden beraat kararı verildi ama bundan evvel 309 ile ilgili yani 15 Temmuz darbesine katılmak veya neyse işte o bağlantıyla yürütülen soruşturmada da serbestlik kararı ver. Şimdi. 309 ile ilgili bir takipsizlik kararı verilmiş olsaydı o zaman takipsizlik kararından sonra yeni bir delil çıktığı için yeni bir soruşturma başlatılabilirdi ve yeni bir efendim e, tutuklamanın e, yani hukuki olmasa bile e, CMK açısından <gülüyor> yani ceza muhakemesi kanun açısından e, bir e, şartı var mı diye düşünebilirdik ama öyle bir şey de yok. Yani yeni evet. bir delil yok. Çünkü bu dosyadan yapılan yeni suçlamayla ilgili e, herhangi bir ifadesi alınmamış. Yani hmm. bak yeni bir delil çıktı buna ne diyorsunuz diye. Gezi davasından tahliye edildiği gece gözaltı kararından sonra emniyete götürüldüğünde hiçbir soru sorulmamış. Yani bak aslında böyle bir şey de çıktı ne diyorsunuz diye. Ve sonradan anlıyoruz ki aslında... Bununla ilgili tutuklamanın bu sefer tıpkı moda olan Berberoğlu dosyasında olduğu gibi bir casusluk suçlaması olduğu anlaşılıyor. Yani yeni bir delil girmeden, yeni bir sorgu yapılmadan, yeni sorular sorulmadan bir casusluk suçlaması olduğu düşünülüyor. Ve bu gibi tuhaf suçlamalardan dolayı uzun süre tutuklu kalan hatta istinaf ve Temiz mahkemelerinde değişik, değişik kararlar verilen ile ilgili anayasa mahkemesi işte son zamanda verdiği kararda tümüyle bir ihlal kararı vermişti. Şimdi yine bu casusluk suçlamasıyla bir tutuklama var. İddianamenin de büyük bir olasılıkla böyle çıkması Can. bekleniliyor. Evet. evet böyle çıkması bekleniliyor ama anayasa mahkemesinin bu konuda e, görüşmeye ertelemesi Hakikaten benim anlamadığım bir şey çünkü yani tutuklamayı inceleyecekse ilk tutuklama anındaki koşullara göre bir değerlendirme Tabii yapması ki. gerekiyordu. Tabii Ve sonraki gelişen koşullar aslında belki de yeni bir davanın e, konusu olabilirdi. O bakımdan Anayasa Mahkemesi'nin e, o gün bu kararı e, vermesi gerekiyordu. Bu aynı zamanda benim anladığım kadarıyla hakikaten... Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası bizi e, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde iç hukukun üstünde bağlayıcı ise zaten sözleşme ve sözleşmenin yorum tekeline sahip olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının içeriği ve çerçevesi. Bizim ceza muhakemesi kanununda buna cevaz verilse bile yani biraz evvelki sorduğunuz yani CMK'da böyle bir düzenleme var mı bilmiyorum diye sordunuz ya tabii aslında yüksek sesle düşünüyoruz. Olsa bile evet. artık bu ahimin e, yorumlama tekeli çerçevesinde verdiği karara e, bütün yani e, ilk mahkemelerin, e, yargıtayın, istinafın ve idari mercilerin uyması gerektiğini düşünüyorum ben Tabii. de. Evet, evet böyle bir Yani umursuz. ben de fikrimi söyleyeyim. E, ağır ceza mahkemelerinde süren davalarda pek çok müvekkillerimiz hakkında birden fazla suç isnağı bulunur ya da birleşik davalar görülür farklı farklı evlenenlerden Hı -hı. dolayı. O zaman da bu tartışılırdı hep. E, hatta yargıter kararları da var. Acaba her suç için... Ayrı ayrı mı hesap edilmelidir süreler yoksa total mi diye total yani e, hakim bakıp senin hakkında 50 tane suç var bu suçlarla ilgili her biri için ayrı ayrı ben tutukluluğun azami süresini hesap ederim diyemez. E, bu dosyada da diyemez çünkü 18 Şubat'ta beraat etti Kavala. Dolayısıyla 18 Şubat 2020'ye kadar yatması 312'den hükümeti devirmeden dolayı bir mahsuba yol açmayacak gereğine kalıyor. 309 yani anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs eylemine iştirak etme iddiası. E, orada da dediğiniz gibi soruşturma en başından birlikte yürümüştü. Sonradan ayrılmıştı. Fakat e, bu bakanlar komitesinin e, denetim altına alınabilirsinizle ilgili şimdi oraya da gelmek istiyorum. Uyarılarından evet. önce e, Adalet Bakanı'nın hazırladığı hükümetin yanıtlarında açıkça şu söyleniyormuş. Basından izledim ben de dosyayı bilmiyorum. 18 Şubat'taki e, salı verme kararı, tahliye kararı aslında... 10 Aralık 2019 tarihli kararın gereğinin yapılmasıdır, yerine getirilmesidir. Ondan sonraki süreç artık yeni bir süreçtir ve yeniden Anadolu Mahkemesi'ne başvuruları henüz kesinleşmedi. Bu tekrar İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gelmedikçe Bakanlar Komitesi Böyle bir karar veremez deniyormuş. <Gülüyor> ben oradan devam edilmesini istiyorum. Bu tamam, bakanlar komitesi kimdir, yani. ne iş yapar? Siz hı hı. zaten infazdan Aynen. sorumlu olduğunu, icra müessesesi olduğunu söylediniz ama bu kurulun bir takım yetkileri var. Denetim yapmak, tespit yapmak, tavsiyelerde bulunmak diye ve sonrasında hı hı. da Türkiye'nin başına ne gelebilir? Onları konuşmak isterim. Siz ne dersiniz? Ben görev anlatabilirim. Aynur Hanım, Duygu aslında Buyurun. dilinize sağlık. Tam da ben bunu soracaktım ve yani Bakanlar Komitesi'nin vereceği karar ve Eylül'ün başında başlattığı izleme süreci öncesi hükümetin biz bu kesinleşen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını teknik olarak yerine getirdik açıklaması bu dosya çerçevesi açısından değerlendirildiğinde ciddi bir savunma olabilir mi bunu önce duyganımdan e, tamam. bir cevap alalım ondan sonra da e, bu kesinleşmiş ayım kararlarına uyulmamasının e, sonuçlarını tıpkı Mamadov kararında olduğu gibi ne olacak onu lütfen değerlendirelim isterseniz bu arada bunu bunları siz açıklamadan önce bir kısa müzik arası verip ondan sonra tamam. siz bunları vaktiniz var mı bunu bunu tabii tabii konuşmaya? daha iyi olur. tamam peki 95.0 galiba alışıyorum açık radyoda 8 Ekim 2020 günlü hukuk güvenliği programına meslektaşımız ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Tuğçe Duygu Köksal ile devam ediyoruz aynı Hanım'la birlikte tabii ve kendilerine Kavala kararı ile ilgili iç hukuktaki süreçten sonra ve Ahim'in nihayet kesinleşen ihlal kararından sonra ne olacak sorusunu e, bir kere daha soruyoruz. <gülüyor> evet, Ş duydum. Şöyle, e, sizin bitirdiğiniz yer aslında çok e, önemli bir noktaydı. Şimdi Aynur Hanım'ın söylediği yer özellikle. E, evet. Yapılan savunma, Ya benim de tahminim zaten oydu. E, biz tahliyi gerçekleştirdik ve zaten kararı icra ettik. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu, bu e, bu normal şartlarda makul bir savunma olabilir. Yani evet tahliye edildi mi ve tahliye zaten ihlali giderilmesi için bir ee, gereklilik miydi? Evet tahliye edildi mi? Evet ama tahliye gerçek anlamda gerçekleşmedi ve gerçek anlamda gerçekleşmemesinin sebebi de işin enteresan tarafı şu bambaşka bir soruşturma değil. Benim hukuken takıldığım nokta o tamamen. Yani ve bana göre bu kadar kolay biz zaten icra ettik bunuyla normal bir davaya göre çözülemeyecek noktası kilitlendiği noktası bu. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Aralık ayında vermiş olduğu karar, bakın yayının başında da söyledik, iki soruşturmayı da kapsıyor, açıkça kapsıyor. Yani bu benim söylediğim bir şey değil, bu karardan okunduğu zaman görülebilecek bir şey. O yüzden de siz eğer okay, gezi davasından ee, tahliye ettiniz, giderdiniz, tamam tahliye e, ile zararın giderilmesine yönelik olarak tahliyeyi gerçekleştirdiniz, tamam ama tahliyeyi gerçekleştirdikten sonra kağıt üzerinde kişiyi tekrar tutukladığınız soruşturma yine Mayıs Pardon Aralık 2019'da AHİM'in vermiş olduğu kararda ihlale sebebiyet veren soruşturma. Sıkıntı bu. Yani o yüzden de zaten normal bir dava olsaydı da normal davadan kastım şu. Yani diyelim ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir e, durumla alakalı olarak dedi ki e, bu kişiyi tahliye et. Çünkü tahliye ihlalin giderilmesi için tek yol. Tamam kişiyi tahliye ettik. Ee, hemen akşamına tekrar bu sefer bambaşka bir soruşturma açıp tutukladık. Şimdi o zaman şu olur. Ben kağıt üzerinde karara uymuş olurum. Onda bir sıkıntı yok. Ama gerçek anlamda etkin şekilde kararı uygulamış olur muyum? Hayır. Yani bunun cevabı hayırdır. O zaman biz Aymin bütün kararlarında bu şekilde e, ihlali bu şekilde giderip aynı şekilde başka bir ihlale yol açabilecek bir şey yaparız. Bu kağıt üzerinde uygulamadır. Gerçek anlamda etkin bir uygulama değildir hukuk mantığına baktığınız zaman. Kavala kararı daha ayrı istisnai bir dava. Yani Kavala kararında yeni bir soruşturma da yok. İşin enteresan tarafı o. O yüzden zaten eleştiriyoruz. Ve ahim de o yüzden e, en son oraya gelelim hani sorduğunuz soru. E, geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nin karar vereceği tarihle aynı günde toplandı. Bakanlar Komitesi. Bakanlar Komitesi. <gülüyor> Sa, Salı günü. E, Duygu Hanım. Efendim? Duygu Hanım, hani biz e, kanuna karşı hile diyoruz ya, <gülüyor> burada acaba e, ahim kararına karşı hile diye bir betimleme, tarif, tanımlama yapmak mümkün müdür? Ben burada kurtarayım, ee... işbirliği. Yani <gülüyor> evet. soruşturmada İstanbul Başsavcılığı Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde davranmış. Mesela 11 Ekim'de 309'dan tahliye edilmesiyle hükümetin cevap verme süresi denk geliyor. 9 Mart 2020'de hükümetin itirazının son günü itiraz yapılırken 309'dan ve casusluktan bir tahliye, bir tutuklama veriliyor. Yani ben şunu anlıyorum. Nasıl ki başsavcılıklar bu bireysel başvuruda Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde davranıyorsa Anayasa Mahkemesi de öyle davransın isteniyor. Yeni model bu evet. herhalde. Yeni trend bu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bakın. iki tane soruşturma var burada. Şimdi iki soruşturmasından bu kişi ikisinden de tutukluymuş en başta. Doğru mu? Doğru. Doğru. doğru. En başta tutukluyken bir tanesinden savcı veriyor, resen yetkisini evet. kullanıyor. Yani olması evet. gereken bir yetki kullanıyor. Sene bir yok. İki sene doldu diye. İki sene doldu dava açamadım diye. Evet. Tamam. Tamam. Ee, ama Şimdi o zaman eğer o devam etseydi şöyle söyleyeyim diyelim ki savcı orada tahliyeye karar vermeseydi salıverilmesine o da devam etseydi bakın aynı sorun aslında daha açık görülecekti çünkü o zaman ikisinden de tutuklu olduğu iki soruşturma var evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bu iki soruşturmaya ilişkin o zaman aslında mesele daha net görülecekti evet. diğerinden ikisinden de tahliye etmek zorunda kalacaktı ihlali gidermek için. Ama şimdi birinden tahliye ettiği için sanki şeymiş gibi görünüyor. Ortada söz konusu olan tek bir soruşturma varmış o da tutuklu olduğu gezi davasıymış gibi görünüyor. Halbuki öyle değil. En başta bir diğerinden tahliye olduğu için bir karışıklık söz konusu. O yüzden de şimdi e, doğru olan yani az önce Bahri Bey'in söylediği gibi yeni deliller çıkması, ee, bambaşka bir suç isnadının yeniden başkaca delillerle doğması ihtimali farklı bir ihtimaldir. Bakın bunu tartışmıyoruz. Ama şu an için bu soruşturmada iddianamede göreceğiz yeni bir delil var mı yok mu? Çünkü var var daha sonra. Ha Bandaş, iddiasını biliyoruz sadece. Yandaş basında öyle bir haber var. Evet, var Anladım. Mesela Anayasa Mahkemesi buna da bakmak istemiş olabilir. Ama Bahri Bey'in az önce söylemiş olduğu çok doğru. Şimdi Anayasa Mahkemesi ee, ilk tutuklamayla alakalı bir karar verecek. Ama Anayasa Mahkemesi'nin önünde burada bir engel de var. O şu, Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği kararla ilgili olarak kabul, şey verdi, ihlal olmadığına karar verdi. Evet. Yani aslında evet. Anayasa Mahkemesi ilk tutuklamayı inceledi. Evet. Ama mesele şu, Avrupa Oy İnsan Hakları Mahkemesi'nin, <Gülüyor> tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının icra edilmemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi şunu da söyleyebilir. Hani hukuken düşünüyorum şu an. Hani dedik ya az önce yüzde elli ihlal verebilir. Yüzde elli ihlal vermeyebilir. Şeklen olasılıkları, olasılıkları an. sayıyoruz. Evet. E, tabii ki olasılıkları sayıyoruz. Bunu biz bilemeyiz. E, demin ihlal olasılığından konuştuk. İhlal etseydin ne olurdu? İhlal deseydi ne olurdu? Şimdi ihlal demese ne olur? Şunu söyleyebilir. Bu benim yetkimde değil. Artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisinde diyebilir. E, o da icra icra komitesinde zaten şu an. Fakat Hı. icra komitesi ne söyledi? Dedi ki. 1 e, ve 3 Aralık'ta ben tekrar toplantı yapacağım. Bu toplantıya kadar da sen üç şeyi yerine getireceksin dedi. Bir, benim ihlal kararımın gereğini yerine getireceksin. Bu da tahliyeyle olur. İkincisi, açıkça kendisi söyledi benim ihlal kararım iki soruşturmaya da ilişkin dedi. Ve orada şunu söylüyor bir de üstüne üstlük. Gezi davası da istinafta bunu da gördüm diyor. Bunu da diyor gereği gibi sonuçlandır. Yani burada da bir hak ihlali var. Bakın Gezi davasına ilişkin bir dava değil aslında tamamen tutuklamayla ilgili bir e, ihlal kararı. Ama Gezi davasına ilişkin de biliyorsunuz tespitleri vardı. Tutuklamayı sorgularken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. O yüzden hem Gezi davasının istinaf sürecinden bahsediyor hem de diyor ki bu yeni tutuklamaya sebebiyet veren e, soruşturmaya ilişkinde diyor e, aslında suçlamaları düşür diyor baktığınız zaman ve tahliyeye karar ver. 1-3 <gülüyor> Aralık'a kadar süre verdi. Şimdi ne olacak? Ben çok kısa bir sürede şey beklemiyorum. Yani beni şaşırtır e, eğer öyle bir şey olursa. Bir, Azerbaycan'da olduğu gibi e, i̇lgar işte da aslında olduğu gibi ben 3 Aralık'ta, 1-3 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sana işte 3 kere süre verdik. Yerine getirmedin e, tahliye olmaması ihtimalinden bahsediyorum. E, ya da Anayasa Mahkemesi'nin ihlal çıkarmama ihtimalinden bahsediyorum. Çünkü Bakanlar Komitesi Anayasa Mahkemesi'ne hitaben de bir şey veriyor. Yani başvuruyu sonuçlandır diyor. Ben gündeme aldığını gördüm ama ertelemişsin. Bu sonuçlandır bu başvuruyu diyor. Anayasa Mahkemesi'ne de aslında bir e, şey var orada, tavsiye var, öneri var. E, şimdi 1-3 Aralık'ta bunu değerlendirecek. Hiçbirinin yapılmadığını varsayalım düşünelim. Beyhan özür dilerim. Komite Hı -hı. Anayasa Mahkemesi'ne bu erteleme kararından sonra böyle bir yazı gönderdi mi? Yok bu tavsiye kararı. Her yerde görülen Anayasa pardon Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye ilişkin vermiş olduğu tavsiye kararı herhangi bir mahkemeye yönelik bir yazı göndermesi zaten söz konusu olamaz bir uluslararası evet. merciin. Ee, Egemenlik yani, yetkisidir. E Evet. Devlete tavsiyede bulunuyor. Yani devletin bütün organlarına ulaştırması aşamasında Adalet Bakanı, daha doğrusu hükümete e, tavsiyede bulunuyor. Genel bir tavsiye evet. niteliği bu. Bu kararın gereğini yerine getir diye devlete tabii. söylüyor. Yük, devlete yüksek, söylüyor, tabii ki. Evet, yüksek sözleşmeci taraf olan Türkiye tabii Cumhuriyeti ki. devletine söylüyor. Onun tarafı o. Herhangi bir ne Anayasama ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne Bakanlar Komitesinin herhangi bir yargı organına sen şunu yapacaksın diye bir talimat vermesi zaten söz konusu olamaz. Devlete ihlalin giderilmesi ancak bu şartlarda olabilir. Gerekeni yap. Neyse gereken onu yap der. Evet. Ee, bu çerçevede de gereken yapılacaktır. Ha, yapılmadı diyelim. O da bir ihtimal. %50, %50. Yapılmadı diyelim. Ne olacak? 1-3 Aralık'ta Bakanlar Komitesi yine toplanacak. Kavala davasıyla alakalı olarak. yine değerlendirme süreci mi diyoruz? Buna izleme süreci Buna izleme Evet, süreci aynen öyle. Diyor? Bakanlar Komitesi önündeki detaylı izleme sürecinde şu an e, Kavala kararı. Bir basit incelemeye tabi olanlar var. Bir geliştirilmiş, genişletilmiş incelemeye tabi olanlar var. E, Kavala kararı öyle bir karar. Ee, o yüzden önem arz ediyor. E ne olur? Yani iki ihtimal var tabii. İkinci ihtimali ben çok düşük görüyorum şu aşamada. Eee Azerbaycan İlgar davasında olduğu gibi yani Anayasa Mahkemesi, pardon, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması sebebiyle e, Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Altıncı madde yani adil yargılanma, kararın uygulanmaması şikayeti çerçevesinde bir şikayet yapabilir. 46. madde prosedürünü işletebilir mi? İşletebilir mi? Ee, ben şu aşamada hani biraz e, uzak görüyorum. Yani bu aşamada yapmaz gibi görüyorum. Ama yeni bir e, tavsiye karar vereceği kesin. Ee, belki sonuçlarını da bildirir. Yani yapmazsan, bak bu yolu işletebilirim gibi bir so sonuç bildirebilir. O, o Ama... ne? O yol ne? Onu da söylerim istersen. O yol şu. Ne yani şey Azerbaycan örneğinde gördük. Ee, hani şu an için bana göre uzak bir ihtimal. Ee, 2020 evet. yılı için uzak evet. bir ihtimal. Ee, şimdi evet. Azerbaycan'da bunu ne zaman yaptı? Üç buçuk yıl sonra yaptı. Yani üç yıl boyunca, üç buçuk yıl, dört yıla yakın süre boyunca. Bakanlar Komitesi Azerbaycan-İlgar-Mamadov davasının gereğinin yerine getirilmesi yani başvurucunun tahliye edilmesi için 3,5 yıl bütün komite tavsiye kararlarında gereğini yap, gereğini yap, bak gereğini yapmazsan ben gereğini yapacağım dedi. Tahliye etmediler 3,5 yıl. Kararı icra etmediler. Ne zamanki Bakanlar Komitesi Azerbaycan'ı ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 6. madde çerçevesinde yeniden şikayet etti Hı. Azerbaycan İrgar Mamadoğu tahliye etti bizim için bu, bu ne, ne zaman söz konusu Hı, Hı. Ya şimdi onu bilemiyoruz şunu da düşünebiliriz yani bu kadar uzun bir süreç olur mu olmayabilir çünkü emsal var artık Azerbaycan'da ilk defa uygulamıştı yani mahkeme tarihinde bir ilkti bu prosedürün hı hı. uygulanması. Şimdi önümüzde bir emsal var. Bunu uygular mı, uygulamaz mı? Bana göre şimdi uygulamaz. Y yine tavsiyede bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bizi şaşırtabilir. Hiçbir fikrim yok o konuda. %50-%50 ihtimallerden bahsediyoruz biz hukukçu olarak. Duygu ee, Hanım, bir, bir şey daha net ben anlamak istiyorum. Yani altıncı maddeyle ilgili yeni bir başvuru yapıldı. Ee, bu, bu, buna, buna rağmen de yine uyulmadı. O zaman Bakanlar Komitesi evet. bunu e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gönderip üyeliğin e, yani konsey üyeliğinin askıya alınması ya da üyelikten çıkarmayı meclis mi karar verecek mi de? Bir de onu da Tabii. merak ediyorum. O, o çok çok çok önce zaten öyle bir şeyde yani öyle bir ihtimalle bir devlet nasıl sözleşmeden çıkar daha doğrusu mahkeme sisteminden çıkar Zaten o en son aşama yani o bence şu an sadece çok çok çok uzak bir ihtimal olarak gündeme getirilebilecek ve hukuken konuşulabilecek bir mesele. Yani bizim önümüzde Azerbaycan örneği varken şu an ve Rusya örneği varken zaten hani o aşama gerçekten en son aşama olarak gündeme gelebilir. Şu an için o söz konusu değil. En fazla ne olur? Azerbaycan örneğinde olduğu gibi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir tavsiye kararı çıkar gene. Yani uygulamıyorsun işte bunun başkaca siyasi yaptırımları var. Nedir bu yaptırımlar? Rusya üzerinde gördüğümüz yaptırım. İşte Rusya'da biliyorsunuz Nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını Yukos Oil davasında e, icra etmediği için. İşte e, mecliste e, oy yetkisinin kısıtlanması. E, i̇şte hakim yani, seçimi Yani Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde evet, oy evet, evet oy yetkisinin kısıtlanması ee, işte gibi parlamenterlere ilişkin getirilebilecek önce bir kısıtlamalar. Bunlar siyasi kısıtlamalar. Yani siyasi kısıtlamalarla başlar en fazla önce. Ve ben şunu söylüyorum size yani Azerbaycan örneğinden hareket etmemiz gerekiyor. Bu örneği Ancak... zaten atlayarak ilk defa bir şey yapması şu an için söz konusu değil. Azerbaycan şu an dediğim gibi en son geldiği noktada şunu yaptı. Bakın ben onu öngörüyorum zaten. Ba bana göre de böyle olacak. Ee, Duygu, Hanım, Duygu Hanım. Şimdi Duygu Hanım, Azerbaycan örneğini görüyoruz. Türkiye'de evet. görüyor. Bu süreci de biliyor. Yani, yani evet. devletin Devletin yani geçtiğimiz özellikle 2003, 2000 başından itibarenki Avrupa Birliği ile ilişkileri ve Avrupa Birliği'nden farklı olarak… Arkadaşlar şu an Avru... iddianame düştü. İddianame Avru... Avru... Evet evet, Avru... evet bakarız Avrupa artık bir sonraki Avrupa... programa kaldı. Evet, Avrupa <gülüyor> Konseyi ile olan ilişkileri açısından yani bu e, bu devlet, bu devletin hukukçuları, bakanlık artık çok tecrübeli. Ama hukukun yargı kararlarının bu kadar tarumar edildiği bir dönemde ben e, Türkiye tarafı olan yüksek sözleşmeci tarafı olan ve 1950'de bu sözleşmeye imza ilk imza atan e, devletlerden biri olan mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti idaresinin e, bu Mamedov kararını veya işte Rusya kararını dikkate alarak e, bu. İhlali gidermek için elinden yap, gelen yapacağını, doğrusu ben biraz endişeyle bakıyorum. O bakımdan e, yani o bu örnek e, yani sonuç almak açısından kavala ile ilgili e, bu e, ihlalin giderilmesi açısından çok umutkar olmadığımı ifade etmek istiyorum. Ya ona geleceğim zaten aslında tam onu söylüyordum bu söylediğiniz şeyle bağlantılı İlgar Mamedov daha bakınız çok önemli. 3,5 yıl sonra Azerbaycan tahliye etti. Ve e, neden tahliye etti? Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine geri şikayet etti. Şikayet ettiği için ihlal kararına çıkmasını önlemek için tahliye etti. Şimdi ne yaptı e, Azerbaycan davasında 2 numaralı İlgar Mamadov davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Bakınız şu çok önemli bir cümle var. Hayati önem taşıyor. Dedi ki gördüm. Hükümetin tahliye ettiğini yani İlgar Mamadov'un tahliye edildiğini ama dedi sadece bu aşamada tahliye edilmiş olması iyi niyetli hareket ettiklerinin bir göstergesi değildir yine de ihlal veriyorum dedi. Tahliye etmiş olmasına rağmen bakınız burada işte önem var yani bu aşamaya kadar gitmemesi lazım artık meselenin. E, sonrasında bu arada İlgar tüm suçlardan beraat etti onu da düşünün. Yani yıllar sonra, yaklaşık bir 5 yıl sonra falan herhalde geçtiğimiz yıl 2019'da beraat etti bütün suçlardan. <gülüyor> ee, hani böyle bir aşamadan bahsediyoruz. Tahliye bile bazen hatta bazen beraat bile önceki ihlali giderecek bir nitelikte olmayabilir, kabul edilmeyebilir. Ee, o yüzden artık hani bu işin çok bu anlamda uzatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi bunu gündeme alacaktır. Yani dava açıldığı zaman... Ee, i̇ddianame düştü de kabul edildi mi acaba? Ee, kabul edilmese herhalde düşmezdi diye tahmin ediyorum ama e, hangi 309 ve 328'den yani. 309 altında, mu yine? Evet hmm. evet ikisinden birden diye e, gördüm. Hmm. E, ve şey diyor e, yine gezi olaylarından bahsediyor ve e, sevil toplumdan bahsediyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti hmm. Hükümeti'ne yönelik olarak faaliyetlerde bulundukları uzun yıllar ülkemizde örgütlendikleri hmm. ve maddi olarak... Destekledikleri STK'lar aracılığıyla elde etmiş oldukları söz ekonomik ve sosyal içeriğe haiz olan devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin ederek Henry e, Berkey'e verdikleri gibi bir şey. Yani buralarda daha uzatmayayım programımızın süresi doldu artık bir sonraki programda hı hı. bunu iyice e, incelemiş öğrenmiş olarak e, değerlendiririz. Şüphelilerden diyor, o kişi de şüpheli gösterilmiş. Ee, onun Hı. yabancı devlet istihbarat örgütleriyle organik bağ içinde olduğu falan söyleniyor, iddia ediliyor. Çok ilginç yani okumak evet, lazım, bunları, bunları lazım Evet bunları bunları tekrar konuşalım. Çünkü Berberoğlu kararlarında da e, bu kadar çok ciddi iddialar vardı ama bu iddiaların sonuçta hukuki bakımdan ne kadar ciddiyetsiz olduğu da ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi de bunu saptadı. Bunları tekrar konuşalım. Sanıyorum birkaç Süremiz dakikamız doldu. daha var diye doldu mu? ben doldu diye biliyorum ama e, Duygan Bakanlar Komitesi ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu an süreci değerlendirdiniz. E, Azerbaycan'ı Hı -hı. esas alıyoruz dediniz ve hemen Türkiye'nin Arpa Konseyi'nde üyeliğinin askıya alınması vesaire siyasi sonuçlardan dolayı bir karamsarlık yok ama Azerbaycan bazen <gülüyor> örneğinde olduğu gibi de bu kadar da uzun sürmeyecek dediniz. Ben de geçen hafta bir için tabii. Evet. 18 Ekim 2017'de yakalanıp 1 Kasım 2017'de tutuklandığı için bunun 3 sene içinde bitirilebileceğini ve mahkemenin tesiben tahliye vermesinin mümkün olduğunu iyimser bir şekilde söylemiştim. Ee, bilemiyorum evet. siz ne dersiniz? Dediğim gibi yani e, mahkemenin tesiben tahliye verme ya da ilk duruşmada tahliye verme olasılığı üzerinden çok da şey yapmak istemiyorum. Yani anayasa mahkemesini dediğim gibi tamamen bir hukukçu değerlendirmesiyle baktığım zaman burada anayasa mahkemesi aslında kararını temelsiz bırakmamak için yapılacak yeni bir adımla yani mahkemece ya da savcılıkla atılacak yeni bir adımla temelsiz bırakmamak için de böyle bir yöntemi izlemiş olabilir. İzlememiş de olabilir. Onu Anayasa Mahkemesi'nin kararı yeniden ele aldığındaki gerekçesinden göreceğiz. Ama dediğim gibi ben ne görüyorum. zaman? Sizce An ne zaman görecek görüyorum. Anayasa Mahkemesi ee, Duygu Hanım? Ben Anayasa çok zannetmem. Yani neden zannetmem ee, diğer ertelediği pek çok davası olmuştu. Ee, başkaca şeylerde iptal davaları oluyor mesela gündeme alıyor, e, sonraya bırakıyor vesaire. Yani hani bunların arasında çok uzun zaman olmuyor. E, o yüzden herhalde bana göre yani Baktığım zaman mantık yürütüyorum sadece. Ben olsam ne yapardım? En azından 1 Aralık 2020 tarihli bakanlar komitesi toplantısına kadar herhalde tekrar incelemeye alırdım diye düşünüyorum. Hani benim için hukuken bu makul gözüküyor. Böyle olurdu yani bu, herhalde bu, bu, diye düşünüyorum. Bu hukuksuzlukla ilgili bu hukuksuzluğun giderilmesiyle ilgili umudumuzu yani Aralık'a kadar e, sürdürmek ve ertelemek gibi bir olasılıkla da karşı karşıyayız o, o halde. Benim umudum hep var biliyorsunuz. <gülüyor> evet. O, öyle olmak <gülüyor> lazım. <hep> <gülüyor> hukuk evet. kazansın, adalet kazansın. Şimdi dairesin, öyle huk huk hukuk kazansın derken aslında e, iddianamesi okunmadığı için konuşmaya çok doğru uygun bulmadığım bir şey daha var. İşte en sonunda e, bu e, Tahir Elçi ile ilgili dava açıldı. Diyarbakır Ağar Cezada 21'inde duruşması var. E, bunun bu davanın açılmasını da e, güzel önemli bir süreç olarak görüyorum ama dilerim o davada da ee, suçlular, gerçek suçlular ve sorumluların cezalandırılması yönünde bir sonuç çıkar. Ee, sanıyorum bu davayı da zaten hem e, Duygu Hanım hem Aynur Hanım bu dosyayla ilgileniyoruz onunla ilgili de bir böyle sadece bir haber vermiş olalım. Peki efendim evet. bugünlük o zaman programımızı sona erdiriyoruz. Duyga size sonuçsuz teşekkürler ediyorum. Ben Zahil de sürüyorum. Çok, teşekkür, çok teşekkürler Duyga ve unutmadan Aynur Hanım'ın Selahattin Bey'e teşekkür Selahattin ediyoruz. Bey e <gülüyor> ve Açık Radyo'daki bütün emeğe geçen arkadaşları bu zor koşullarda bizim bu programımı hazırlamamızı sağlayacaktır için teşekkür ediyoruz yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese de hoşça kalın diyelim hoşça kalın hukuk güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.